Hayalime, yalan hayalime, yalan eyaletin hayaletin Melaiket cezamı, tekalim halimle Veya git ama peyalet, telalime faşe. Ne yarım, ne yargın himayemle, planen kinaye Kitap, cinayet, silahım uyak, işaret düşüğüm Plak, izbanet dediğim hiphop, idamet dediğim Ricam, intihar etmeden icabı neyse yap bi zahmet Savcı bey, sancı neyi bilir misiniz? Bilirsiniz, bilirsiniz de silinmiş sizinkisi Biz ilgisiziz, mühürlü bir vajinanın piçleriyiz Sizinki gibi Genetimi sayı hayır ağır cümleleri Çünkü benim cümlelerim çürükçerek çerek demeti Gül bebeğim hepsi senin için yok Hepsi değil hepsi benim üsteneğim Berbat etmeden ben hemen eşkiyelim Dünya kanıyor güneşe kayıp Bugün kan akıyor düşerken ay Bütün çay yanıyor gülerken şap Ateşi biraz harlıyor güler veray Dünya kanıyor güneşe kayıp Bugün kan akıyor düşerken ay Gülerken şah ateşi biraz daha harlıyor Güler ve Dünya kanıyor kanıyorum Kayıp o güne sarıyorum, Akıyor adım atım eriyor Elim arıyor tanıyor dedim varmıyor Yanıyor canım alıyor canımı Canım acıyor kalıyor yaram anlıyor musun? Anlamana bekliyorum sarıyor musun? Yol ayrımında yatıyorum Tanıyor musun? Ha, tanıdık mı kalıyor musun? Gidiyor musun? Seviyorum biliyor musun? Neyin peşindesin şey? Her gidiş sevgilim rap senin peşindeyim senin eşin benim ben Peki bir pek keşim tekin değilim evet yok bir işim Yap kokucumuz sistemin orospusuna çok bir sikim rap. 26 sikti hafta 27'ye diktim aklı kim bilir kim ihtiyatlı Bildiğim bir istiyara duyduğum kin istilası Biri filincim istilası şimdilik siliftiralı şey Şekin şey, itibarı Dünya kanıyor güneşe kayıp Bugün kan akıyor düşerken ay Bütün çağ yanıyor gülerken şap Ateşi biraz daha harlıyor güler. Güneşse kayıp Bugün kan akıyor düşerken ay Bütün çağ yanıyor gülerken şah Ateşi biraz daha harlıyor güler veray Her denene piyan etme Helene bir çareyken Gelene firan etme Gelene hitap etme Gelecek iman yerine Piranel bir plan zira gerçek İraden gıyaben Siyan ayan ihanet dolu Gelene firan etme Dayan Dayan ya dayan Dayatmalar dayar Şakana namusunu basar Ayağına mahmusunu dayanamazsan çünkü yaşıyorum aynı sayfa aynı ayraç Gayrı güller ve aynı raylar Dövün yeri dövün pördün sömürün Ölüm, gözüyle görürsün gözünü ha <gülüyor> ha tutarım gözümü Yo pörük pörçük ömrünün çakar yakarım özünü Yata alırım özünü yaparım ve kıyakta Akıyor düşerken ay, bütün çayanlıyor gülerken şa, ateşi biraz daha harlıyor güler berayım. Dünya dönüyor Güneşte kayıp. Bugün kan akıyor düşerken ay. Dp dönüyor şey, güneşe kayıp. Bugün kan akıyor kan düşerken ay. Dünyada dönüyor güneşe kayıp. Bugün kan kayıp. Bugün kan akıyor Bugün kan akıyor düşerken ay